Böylece Kantorel'in elinde az ya da çok açık güneşin yardımından başka hiçbir destek almadan çok önceden saptanmış bir hava akımından yararlanılarak belirli bir yolu yapacak bir araç vardı. Usta bundan sonra sanat yapıtını doğurmak için hangi maddeyi kullanacağını araştırdı. Ona öyle geliyordu ki aygıtın karmaşık ve sık bir gidiş gelişine ancak ince bir mozaik yol açabilirdi. Öyleyse renkli parçaların kesintili bir mıknatıslama aracılığıyla topuzun alt yanına çekilmesi sonra da bırakılması gerekiyordu. Sonunda Kantorel birkaç yıl önce yalnız başına gerçekleştirdiği ve uygulamada her zaman çok iyi sonuçlar vermiş olan bir buluşu kullanmaya karar verdi. Dişleri hiç acı vermeden hem de her türlü tehlikeli ve zararlı uyuşturucu kullanımından kaçınarak çekmeyi sağlayan ilginç bir düzen söz konusuydu. Kantorel uzun araştırmalar sonunda birbirlerine yaklaştırılınca hemen o anda gücü yalnızca insan dişlerini oluşturan kalker üzerinde işleyen, karşı konulmaz ve özel bir mıknatıslama yaratan çok karmaşık iki maden elde etmişti. Bu madenlerden biri griydi, öteki çelik mavisi yansımalar sunuyordu. Her birinden bir milimetre yarı çapında birer rondela yontarak grisini düzlemine biraz eğik gelen incecik ve sert bir kola takmış sonra da bakışık olarak eşit uzaklıklarda öteki uçlarıyla ince bir kulpu bulunan küçük bir silindirin üst halkasına tutturulmuş ayrı yönlere yönelik ve yatay üç kısa çubuğun ucunu mavisinin kıyısına gömmüştü. Zamanı gelince iki elini ayrı ayrı kullanarak silindiri hastanın ağzına sokuyor, kesici olmayan kalın alt kıyılarını, alınacak dişin iki yanındaki iki dişin üzerine dayıyor, sonra gri rondelayı getirip mavisinin tam üstüne yapıştırıyordu. Mıknatıslanma hemen gerçekleşiyor, hem de öyle çabuk, öyle güçlü oluyordu ki hasta diş çağrıya uyarak ilgiliye en ufak acılı sarsıntı algılamaya zaman bırakmadan yuvasından ayrılıyor, sonra o da üç çubuk gibi tümüyle platinden olduğundan her koşulda direncini gösteren silindirin içine girerek mavi rondelaya doğru atılıyordu. Alt çene söz konusu olduğu zaman silindir normal olarak konuluyor, mavi rondela yukarıda oluyordu. Üst çenenin söz konusu olduğu durumdaysa işlem aynı kalmakla birlikte silindirin ve gri rondelanın tümden tersine çevrilmesini gerektiriyordu. Boş ağızlarda bir yanda eksik bir diş yüzünden destek bulunmayacak olursa usta çok basit bir kullanım amacıyla dolu fil dişinden değişiklik paralel yüzler arasından yüksekliğiyle en iyi yedekliği sağlayabilecek olanı seçiyordu. Silindir bir yandan dişin öbür yandan fil dişinin üzerine yerleşerek istenen karşıtlığı sağlıyordu. Hasta diş tam bir boşlukla kuşatılıp da iki kez yalıtlanmış olunca iki paralel yüz zorunlu oluyordu. Büyüklükleri birbirini tutmuyor tutmayan iki destek diş karşısında kantorel değişik kalınlıklarda bir küçük fil dişi kare takımına başvuruyor bunlardan biri en alçağının üzerine konulunca önemli anda kusursuz bir düzey benzeşimi kuruyordu Kendisine doğuran atomsal düzenlemenin istenmiş bir sonucu olarak mıknatıslama yalnızca silindirce içeriden karartılmış yandan yalnızca ekseninin iki rondelanın merkezinden geçmesi ve çapının onlarınkine eşit olması gereken uzunluğu belirsiz, kusursuz bir imgesel tüpün alanı içinde etki gösteriyordu. Öyleyse gri rondelanın konu dışı çenenin dişlerinden birini kendine çekme tehlikesi yoktu. Mavi rondera da etkisini ancak amaçlanan dişin bir bölümünde gösteriyor, yanındakilere hiçbir biçimde dokunmuyordu. Bu sınırlı etki olağanüstü yoğunluğu nedeniyle istenilen sonucu vermeye yetiyor, çabukluğu nedeniyle de tümüyle ağrısız gerçekleşiyordu. Diş bir kez çıkarılıp mavi rondelaya yapıştıktan sonra kantorel engele karşın sürebilecek olan mıknatıslama deneysel olarak kesinliğe varmıştı bu konuda. Hastanın ya da kendisinin yanlış bir devinimi sonunda kazayla dişlerin sağlam bir bölümünü alt üst eder korkusuyla gri rondelayı hemen ayırıyordu. Yöntem çabucak öğrenilmiş. Locus Solus'a çenesi şişmiş bir sürü konuk çekmişti. Hepsi de hastalıklarının nedeninin en ufak acı duymadan, çabuk ve rahat bir biçimde çıkarılışına hayran bir durumda geri dönüyordu. Usta sanatını kullanarak çıkardığı dişleri karma karışık bir biçimde aynı yere yığıyordu. Bu can sıkıcı yığınla ilgilenmeye hiç zaman bulamamış, ortadan kaldırmayı sürekli ertelemiştir. Yeni tasarısının doğuşundan sonra birbirini izleyen bu gecikmeleri kutsadı. Kullanılabilir ve elverişli bir öge veriyorlardı eline. Diş birikintisini mozaiğinin gerçekleştirilmesinde kullanmaya karar verdi. Renkleri ve biçimleri bu hevesi gerçekleştirmeye yetecek kadar farklıydı. Köklerin az ya da çok canlı kanlılıkları da altın ve kurşun dolguların parıltılarıyla birleşince karmaşık bir zenginlik sağlayacaktı. Usta tokmağının alt bölümüne dayanak görevi yapan üç tırnak arasına diş çekimlerinde kullandıklarına benzer iki yeni rondela taktı ama bu kez iki madenin bileşimini çok daha yumuşak bir mıknatıslama yaratacak biçimde düzenlemişti öyle ya dişleri yuvalarından sökmek değil yalnızca yerden toplamak söz konusuydu. Eskisi gibi güçlü iki rondela hafif devşirilerini bir noktadan bir noktaya taşırken havadaki yolculuğu sırasında etki alanlarını sıyıran yerdeki tüm dişleri kapacak her gelen dikey olarak bir öncekinin altına atlayıp yapışacaktı. Bu büyük sakıncadan korkmaya gerek yoktu. Boy ve renk açısından öncekilere özdeş olan yeni rondelalar ancak dirençten yoksun bir dişi çok yakın dan çağırmak için zorunlu bir güçle donanmıştı. Alüminyum direğin aşağısına konulmuş bir kronometre, dikey bir çubuğu işleterek belirli anlarda sırasıyla iki madenin yaklaşmasını ya da uzaklaşmasını sağlayacak, böylece mıknatıslamayı aralıklı kılacaktı. Kantorel, mozaiği için değişik renklerle boyanmış yumuşak demir parçalarını kullanarak da benzer sonuçlar elde edebilirdi. Bir elektromıknatıs, kesintili bir akım yardımıyla bunları da kolaylıkla alıp bırakabilirdi. Ama bu yol uçan tokmağa büyük sakıncalarla dolu ağırlaştırıcı bir pil düzene döşemek gibi çetrefil bir çalışma gerektirmekteydi. Usta böylece ilk düşüncesini yeğledi. Haklı bir gurur duyduğu eski buluşunu görülmedik bir biçimde kullanan bu düşünce, ayrıca tasarlanan ilginç tabloya her türlü sanatsal istem ve tasımlamadan uzak bir biçimde, yalnızca rastlantının kesip boyadığı parçaların kullanımının vereceği beklenmediklik de onu çekiyordu. Kantorel, tokmağını dev pusula iğnesinin eklenmesiyle bütünledikten sonra, yine zorunlu bir koşul karşısında bulunduğunu gördü. Göçebe aracın gelecek yapıtın değişik bölgelerinde gezileri sırasında tam olarak dikey kalması gerekiyordu. Ancak mozaik nedenle ilerlerse, 3 destek tırnakta destek noktası olarak dişlere rastladıkça genel dengeyi o denli yok etme tehlikesini gösterecekti. Tokmak eğilirken düzen içinde gidip gelen aynaların çok kesin yönelimini ağır bir biçimde bozacak ve yeni bir yükselme olanaksız olacaktı. Kantorel bu yaşamsal önemdeki sorunu çözmek için üç tırnağın alt bölümünü oydu ve her birini küçük çaplı birer kronometre yerleştirdi. Bu kronometrelerin çarkları gerekli anda geçici olarak alçalabilecek yuvarlak uçlu bir iç iğneyi eyleme geçirecekti. Bir tırnak şimdiden mozaiğin parçasını oluşturan bir dişin üzerine geldiği zaman öbür ikisi önceden ucu yere ulaşacak olan iğnelerince uzatılacaktı. Bazı bazı iki tırnak dişlerin üzerine konacak öteki iğnesini tek başına kullanacaktı. Eklenmiş çubuklar kalınlıkları çok değişken olan dişlerin düzeyine göre az ya da çok çıkacaktı. Gerçekten azı dişleri ve kesici dişler, olgun kişilerin dişleri ve süt dişleri bir kez yerleştirildikten sonra sonsuz sayıda farklı yükseklikler verecekler. Her çenenin bireyselliği de bu sayıyı artıracaktı. Mozaiğin resimsel gücü basit bir yüzey eşitsizliğiyle eksilmeyeceğinden bu olgunun sonuca zararı dokunmayacaktı. Ama kantörel 3 iğnenin kronometrik ayarı için bunu ayrıca önemli göz önünde bulundurmak zorunda kalacaktı. İki uç örneği ele almak gerekirse olgun bir kişinin azı dişi ile bir çocuğun kesici dişi arasında düzey farklılığı oldukça büyük olabilir ve tırnaklardan birini ya da öbürünü seçmesine göre geri kalan ikisi iç eklerine yere olan için uzun ya da kısa bir yol yaptırabilirdi. Ayrıca iki tırnağın aynı anda farklı büyüklükte iki dişe yöneldikleri her seferde içlerinden biri iğnesine başvuracaktı. Son günlerde tekil bir boşluğun doldurulması sırasında üç tırnak bir arada üç diş üzerine indiği zaman çoğu kez toprakla hiçbir bağlantı bulunmamasına karşın devingen uçlardan birinin ya da ikisinin karıştığı görülecekti. Bu değişik özellikler göz önüne alınınca en aşağıdaki 3 kronometrenin ayarlanması olağanüstü ölçüde çetin bir çalıştırma gerektirmekten geri kalmayacaktı. Bereket versin uzatma iğneler açısından ustanın çevreyi değil yalnızca gelecekteki mozaiğin yerini düşünmesi gerekecekti. Çevrede dişleri öyle serpiştirmeliydi ki tokmak her birini almak için doğal olarak üç tırnağını toprağa bastırabilmeliydi. Kullanılabilecek hava akımlarının yönünün tutsağı olduğundan kantörel en azından diş tablosunun dışına doğru yönelen her hava göçünün varış noktasını belirsiz bir doğru üzerinde istediği gibi seçecekti. Bunun için babın kronometresini biraz erken ya da biraz geç çalıştırması yetecekti. Bu serbestlik, deneyin başında bile yavaş yavaş boşalması gereken geniş alanda her türlü yığılmadan kurtulmasını sağlayacak. İşin tutma bölümünde ise tokmak yalnızca tırnaklarının iğnelerini kullanacaktı. Kantorel gerçekleştirilebilecek yapıt için mozaikin gereçlerinde ister istemez ağır basan kahverengi ve sarımsı renkler nedeniyle olabildiğince kurumsu bir konu seçmek istedi. Ona göre hafiften aydınlatılmış bir yeraltı gömütlüğünde ilginç bir sahne en uygun ögeyi sağlamalıydı. Ezayas Tenyer'in Frithjof Saga'sından Den Ritter diye adlandırdığı bir İskandinav masalını anımsadı. Başlıca oluntusuyla amaçlarına tam olarak uygun düşen bu öğretici halk masalı Fransız folklorcu Fayo Rokensiye'ye aşağıdaki çeviriyi esinlemişti. 1650'ye doğru zengin bir Norveçli beyzade Dük Giorge, güzel Kristel'e, vasallarından baron Jelderup'un eşine çılgınca tutulmuştu. Giorge, savaşçı ogu, ücretinin iyi ödenmesi koşuluyla hiçbir işten kaçınmayan utanmaz haydudu yanına çağırdı. Bey ateşli sözcüklerle yüreğini ezen karşı konulmaz aşkı anlattı savaşçıya. Sonra sessiz bir kaçırma sonunda görüntüsü düşlerinden bile çıkmayan kadını yalnız ve savunmasız olarak kendisine getirdiği kutlu günde bir servet ödeyeceğine söz verdi.